Ve geçtiğimiz hafta yepyeni bir kitap çıktı. Organik Gerçeği kitabının yazarı gazeteci Gürkan Akgüneş ile bugün beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle kitaba geçmeden önce gazeteci kimliğinizden biraz bahsetmek istiyorum. Siz aslında birkaç yıl önce bir organik yazı dizisi evet. yazdınız. Evet. Ve bununla ilgili çok fazla araştırma yaptınız. Evet. Bir, birazcık ondan bahsedelim mi? Nasıl başladı sizin organik yolculuğunuz? Evet. Ee, şimdi 2002 yılından beri Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak görev yapıyordum. 2012 yılında e, organik tarımla ilgili bir yazı dizisi yapmam istendi. Türkiye'nin organik tarımla ilgili e, organizasyonlarla önce e, iletişim haline geçtim ve Türkiye'de organik tarımın geldiği noktayı önce anlamak için biraz üzerinde okumalar yaptım. Daha sonra da alandaki çiftçilerle görüşmek üzere. Organik tarım yapan çiftçilerin yanına gittim. İşte Aydın'a gittim, Bursa'ya gittim, İzmir'e gittim, Kuşadası'na gittim. Türkiye'nin böyle çeşitli bölgelerinde e, organik tarımla ilgili araştırmalar yaptım. Sadece e, tarımsal üretimin e, yani bitkisel veya sebze veya meyve üretimiyle kalmadım. İşte arıcılığı da öğrenmeye çalıştım. Daha sonra işte hayvancılığı da araştırdım. E, o yazı aslında böyle 5-6 gün sürecekti ama konu, yani konu konuyu açı açı, geliştire geliştire artık o kadar büyük bir... Ee, sorun olduğunu fark ettik ki yaklaşık 22-23 gün süren büyük bir yazı dizisi oldu. Belki de milliyet tarihinin en büyük. Hmm. O zaman Milliyet gazetesini hazırladığım bir yazı dizisi olduğu için en uzun yazı dizisi oldu. Sonra büyük bir şey oldu tabii. Elimde külliyat oldu bununla ilgili. Ee, o zaman bir kitap oluşturma fikri vardı kafamda bununla ilgili. Organi, yani Organik tarım çünkü e, gördüm ki birçok insan tarafından aslında anlaşılmıyor. Yani bilinmiyor. Sadece bir organik ifadesi çok popüler. Çok gözde. Herkes organik kullanıyor. İşte, kelime olarak. Kelime ama. olarak acayip gözde <gülüyor> ve popüler. Yani işte hep kitap yazıyorlar. Mesela organik aşk. İşte hmm. albüm yapıyorlar. Organik e, sevda. İşte e, mesela bir tane onu kitabımda da yazdım. Bir tane sanatçı klip çekmişti. Magazin sayfasında okumuştum. İşte iki üç tane ağacın arkasında çekmiş klip. O yüzden işte organik klip, klip hmm. çektik diyor. Yani aslında şöyle bir şey oldu. Şehirde algılanan şu oldu biraz. Yani ee, nasıl söyleyeyim, ee, balığı şeyde yaprağın üzerinde satarlar yani hı hı. şeyde. Yani o zaman organik balık gibi bakıyorlar hı hı. biraz. Yani yaprağın değdiği, toprağın değdiği, her şey bir anda organik olarak görülmeye başladı. Ama tamamen bu algının dışında bir dünya aslında organik. Bunu anladım. Sonra bununla ilgili Bilgi sahibi olunca çevremden işte bunu gelip bana sormaya başlayanlar oldu. Ee, organik üretimi biraz araştırdım. Acaba neler yapılabilir diye. Bir de şehirlilerin hepsinin şeyidir, rüyasıdır. Bir, böyle bir trendle başladı. işte insanlar köye gidip işte organik ürün üretmek ve organik yeme içme. Bunun sağlığa etkisinin sonra Türkiye'de çok araştırılmadığını gördüm. Yani hmm. beni aslında bu... E, ...kitaba götüren süreç biraz bununla başladı. Tamam organik tarım var, organik tarımın kuralları var, bakanlık var... ...bununla ilgili sertifikasyon kuruluşları var, dernekler var... ...bununla ilgili işte belli e, yönetmelikler yayınlanmış, e, kurallar, manzumeler var... ...ama organik yiyecekler, içecekler konvansiyonelden nasıl farklı? Yani ne gibi bir etki var? Şimdi mesela sadece metabolizmalar organikle beslendiği zaman e, olumlu bir etki gösteriyor mu? Yoksa e, konvansiyonelle beslendiği zamanla aynı etkiyi mi gösteriyor? Yani bu fark gerçekten hani fiyat olarak o farka değer mi değmez mi? Bununla ilgili çok az yayın gördüm aslında öyle söyleyeyim. Çok az yayın vardı. O yüzden e, ikinci bir yazı dizisi yaptım. Yaklaşık Hı. iki yıl sonra. Ama bu sefer çok uzun bir e, ön araştırma süreci oldu. Organikle ilgili çalışan birçok bilim insanını buldum Türkiye'de. Özellikle Bursa ve ee, ...İzmir'de çok çalışıyorlar. İzmir ve Bursa'da daha çok çalışan var o konuda. Çünkü zaten İzmir'de başlamış ilk. Türkiye'deki ilk organik tarım İzmir'de Tek yapılmış değil ya. mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Atilla Ertem'in başlattığı bir şey. Ee, Almanya'dan o da aslında ilginç. Yani kendi üretimimiz için değil daha çok ithalat için. Burada yine bir Alman firmanın öncülüğünde... ...burada e, toprakların ve arazinin bereketi ve zenginliği... ...aynı zamanda endemik olarak biliyorsunuz... ...Türkiye, Anadolu coğrafyası çok... Güzel bir coğrafya yani o toprak zenginliği, beşeri zenginlik çok ciddi anlamda iyi. Onu bir şekilde oradan bir ürün alabilmek için Almanya'dan gelen bir organizasyon burada temsilcilerle bir organik tarım başlatmış ve tarım faaliyeti başlatmış ve yaklaşık %98 üretimin %98 o dönemler tamamen ithal ediliyormuş. Yani aslında çok küçük bir çevrenin bildiği bir durum. Ama gelinen noktada çok e, kendi başıma ilerliyormuş gibi oldum ama... ...gelinen noktada yani. şöyle bir şey oldu anladığım kadarıyla. Yani e, bu organik şeyinin, bu popüler olan organik kavramının... ...aslında insan hayatı için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yani ben bu bilimsel olarak araştırınca bunu gördüm. Yani hani diyordum ya, e, arada fark var mı? Tamam organik daha e, iyi bir üretim, işte içinde kimyasallar yok veya çok çok az... İşte içinde şey yok GDO yok İçinde ne bileyim işte şey yok Emek sömürüsü yok Daha böyle az şey var Kirlilik var Bu insana daha mı iyi yansır diye düşünürken Bu gördüm ki gerçekten böyle bir şey var Yani bu <gülüyor> bilimde bunu kanıtlamış İşte TÜBİTAK'ın yani... yaptığı çalışmalar varmış Bununla ilgili onları öğrendim Onun dışında işte hayvancılıkla ilgili yapılan Hayvan etlerinin üzerinde yapılan Çalışmalar varmış Bunların hepsini ee, ...araştırmalarını aldım, okudum... ...tasnif ettim... O, ...bunu yapan hocalarla da iletişime geçtim... ...onların görüşlerini aldım... ...ikinci bir yazı dizisi yaptım... ...bunu da yayınladım... ...ondan sonra elimde daha büyük bir külliyat kaldı... Ee, yani aslında o zaman siz organik kelimesinin ardına düşüp... ...evet organik ama... ...ne organik, ne kadar yapılıyor ve gerçekten organiğin gıdalarda e, insan vücuduna ve sağlığına faydalarını merak edip yola çıktınız. Ve sonrasında bu meraklarınız bir bir doğrulandığı zaman evet organiğe ihtiyaç var fikrimi çıktı. Evet organiğe <gülüyor> ihtiyaç var. Organiğe ihtiyaç var şundan dolayı hatta ben onu çok... Ee, hem bu şimdi Milliyet gazetesinin e, pazar günü eklerinde de bir ekoloji köşesi başlattık. Yaklaşık bir yıldır da onu yazıyorum. Orada da çok sık yazıyorum bu pestisitleri işte tarım gıdayı özellikle. Şimdi or orada da araştırırken de gördüm. organiğe şundan dolayı ihtiyaç var. Hep de bunu vurguluyorum. Yani e, o popüler kelime aslında endüstriyelin bütün tuzaklarını bize gösterdi. Yani neden insanlar gidip... ...organik yumurta almaya başladı. Bunu evet. sorgulamamız lazım. Hemen bir soru o zaman. Ee, siz kitabı yazdınız, araştırma yaptınız... ...yazı dizileriniz devam ediyor. Neden organik sorusunun cevabı size göre ne? Neden organik ceva sorusunun cevabı şu... E, ...hem sürdürülebilir bir tüketim için Hı -hı. organik... ...hem de sağlıklı bir yaşam için organik. Hı -hı. Yani sadece ama salt organi... ...illa organiye saplanıp kalmak da söz konusu olmamalı. Yani mesela... Sertifika şartı birçok çiftçi için zor, zor bir süreç olabilir. E, bürokratik açıdan zor olabilir. Mali açıdan da zor olabilir. Ama mesela şimdi bu özellikle semtlerde başlayan, İstanbul'da da özellikle ciddi anlamda artan bir gıda toplulukları var. Hı hı. Kooperatif tarzı üretim var. Mesela bunu Ovacık Belediyesi yapıyor. Siz de az çok bilirsiniz. Evet. E, yani ciddi anlamda insanlar talep etmeye başladılar. Hopa'daki bir kooperatif kuruldu. Onlar çay üretiyorlar. Tamam adı mutlaka organik olmayabilir. Çok... Ciddi anlamda organik proseslerinden geçmemiş olabilir ama en azından üreten için de sürdürülebilir, tüketen için de sürdürülebilir bir yaşama amacıyla ve dürüst, karşılıklı iletişimin olduğu ahlaklı bir üretim için, içine ne konulduğunu bilmediğiniz bir şeyi yememek için... En azından yediğiniz şeyin size sağlık olarak yani sağlık anlamında bir katkı sağladığını bildiğiniz için organik diyorum. Ve birçok şeyi sorgulattığı için aslında organiğe çok şey borçlu, borçluyuz bu açıdan. Yani açığına. aslında sadece insan sağlığı değil. E, havanın, Tabii. suyun, toprağın ve bizim hani içinde yaşadığımız dünyanın e, geleceği için de organik tüketmek gerekli. Tabii şu an toprağın yani toprağın verimliliği inanılmaz derecede düşmüş durumda. Tamamen. E, attığımız e, tarım ilaçlarından kaynaklı, attığımız gübrelerden kaynaklı birçok tarım ürünü e, artık ba belli bazı daha önce yetiştiği topraklarda yetişmiyor. Konya ovası tamamen çöl'e dönmüş durumda. E, küresel ısınma sıkıştırıyor. Türkiye'nin şu an tarım yapılabilen birçok alanında belki de önümüzdeki 20-30 yıl sonra zaten tarım faaliyeti yapılmayacak. E, gıda fiyatlarını görüyorsunuz. E, bugün eti konuşuyoruz. Et'i niye konuşuyoruz? Bunlardan bağımsız değil ki. Çünkü sürdürülebilir bir üretimi kılamadık. Yani sürdürülebilir kılamadık etin üretimini. O yüzden inanılmaz bir et fiyatı ve ette de şimdi dışarıya bağımlıyız. Yüzlerce alanda dışarıya bağımlıyız. Bunların hepsinin aslında nedeni bu kitapta var. Az çok ya da bu çalışmaların içinde var. Yani organikle ilgili düşünen, organikle ilgili fikir üreten insanlar zaten bunları yıllardır söylüyorlar. Çok haklısınız. Ben programın başında da söyledim. Henüz Türkiye'de organiğe güven tam anlamıyla Yok evet. insanların kafasında soru işareti var bilen bilmeyen az bilen e, çok bilen var e, az önce siz şey dediniz ya e, evet organik ama sadece sertifikalı organikten bahsetmiyorum gıda toplulukları var çok temiz üretim yapan hı hı. E, yerler var üreticiler var dediniz şimdi güven göreceli bir kavram. Hı hı. Bir ürünün organik olduğunu e, sertifika dışında bir şeyle kanıtlayabiliyor muyuz? Yani Hayır. çünkü sizin güvendiğiniz çiftçiye ben güvenemeyebilirim. Evet. O sebepten dolayı organik tarımda sertifika şart mıdır? Yani şöyle eğer illa yani şu anlamda sadece ben salt organik ürün üreteceğim ve satacağım diyorsanız sertifika zorunlu. Çünkü... Ya da orada üretici de zorunlu ama şimdi ben salt organik ürün tüketeceğim hı hı. diyen biri olarak ben. Hı hı. Ee, ...hiç üretici tanımıyorum, güvendiğim hiçbir üretici yok. O zaman ne yapacağım? Güvenliğim... Mecburen organik sertifikasına bakacaksınız. Hı hı. Çünkü sizin adınıza denetleyen bir kuruluş bu. Yani sertifika, Türkiye'de 32 tane sertifika kur, kuruluşu var. En son benim Tarım Bakanlığından bu kitap için sorup aldığım bilgi yanıttır. 32 sertifikasyon kuruluşu var. Bu 32 sertifikasyon kuruluşu e, teknik olarak şöyle yasal, yani prosedürü şu, iki kere... Bu ürünü denetliyor. Bu ürünü üreten insanı denetliyor. Bir keresine haberli, bir keresine habersiz değişebiliyor. Ve gerek görürse ikiden fazla da denetleyebiliyor. Yıl içinde. Yıl içinde tabii. Yani o ürünün mesela şöyle aslında denetim şu açıdan da kolay. Ee, şimdi mesela siz domates üretiyorsanız tohum almanız, fide almanız gerekiyor. Domates üretiyorsanız domatesle ilgili e, alet edevat ve işte bir... Ne, tarım ilacı diyoruz. Pestisitler almanız gerekiyor ya da işte ona benzer işte bitki koruyucular, bitki düzenleyiciler almanız gerekiyor. Şimdi bunların hepsi faturalı giriş yapılması gerekiyor. Eğer siz bunları kullanılması yasak, kullanılmaması gereken, biyolojik olmayan preparatları alırsanız zaten o sizin e, üretiminizde organik üretim yapmadığınızı ortaya çıkarır. Salt ürünü alıp laboratuvara gör, götürüp ürünün üzerinde denetim yapmanıza da gerek yok birçok noktada. Yani bunun da yapı, yapıldığını biliyorum. Yapan birçok sertifikasyon kuruluşları var. Ama tabii soru işaretleri var mı? Çok var. Bence çok var. Şu hatta bakanlığa sorduğum bir yanıt olduğu için söyleyeyim. Mesela dedim ki organik e, üretiminde şey var mı? Yani yasa dışılık var mı? Çünkü normal şeyi e, o kısmı vurgula, vurgulayalım istiyorsanız. Bakanlığa ben bu kitabı hazırlarken şeyi sordum. Türkiye'de pestisit kullanımına yönelik yapılan denetimler ve alınan sonuçlar nelerdir diye bir soru yönelttim gazeteci olarak. Ama dedim ayrıntılı bir sonuç istiyorum. Yani hangi üründe, hangi bölgede, hangi ürünlerde pestisit çıkıyor? Bana bu konuda çok genel geçer bir yanıt verildi. Hiçbir şekilde ayrıntı verilmedi. Çünkü bu yıllarca zaten paylaşılmıyor. Yani bilinmiyor Türkiye'de hangi üründe, hangi e, pestisit çıkıyor bilinmiyor. Ama tabii bunu bilmek için bazı yöntemler var. Ben bunu kitapta da ayrıntılı olarak yazdım. Mesela Avrupa Birliği'nin gıda alarm sistemi var. Türkiye'den yapılan ihracata bakıyorsunuz. Türkiye'den yapılan ihracatta Pestisit kalıntı oranları zaten görünüyor. Bazı ürünler mesela sınır dışı ediliyor. O listede belki de en kabarık ülke Türkiye şu an. Mesela biberde e, Avrupa'nın yasakladığı, Türkiye'de de bakanlığın yasak diye bütün tarım müdürlüklerine yazı gönder, gönderdiği klorprifosos prif, klor, diye bir şey var, ilaç var. Mesela bu hala kullanılıyor. Daha yaklaşık bir ay önce, e, onun da notunu almıştım. E, bir ay önce biberde Bulgaristan'a gönderilen ee, biberde çıkıyor klorpirifos mesela 17 Kasım'da Bulgaristan'a ulaşan iki parti biberde bulunmuş. Yine hı hı. 16 Kasım'da NAR'da bulunmuş. Ve Türkiye'den geri iade geldi. ediliyor ya ürünler Türkiye'de mi satılıyor? Artık ne olduğunu <gülüyor> bilmiyoruz tabii yani ya imha ediliyor da ya geri iade ediliyor ama sonuçta tüketmeyip kendi marketlerine sokmadıkları kesin. Bu denetimler Türkiye'de yapılıyor mu? Bunun cevabını istiyoruz. Net bir yanıt alamıyoruz. Mesela 15 Kasım'da da Börülce'de bu ilaç bulunmuş hı. mesela. Bu ilaç ne yapıyor? Bir de yani çok kritik bir ilaç e, kolinesteraz enzimini baskılıyor. Yani insanın sinir sistemini hmm. adeta etkisiz hale getirip ciddi anlamda e, sinir sistemine de büyük sorunlar, tahribatlar yaratıyor. Ölüme kadar götürebilen süreçler var. Avrupa bunu yasakladı. Niye yasakladı? Çünkü anne karnındaki bebeğe bile geçiyormuş bu ilaç. Türkiye'de de yasaklandı ama çıkıyor onu demek istiyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, Yasaklandı ama uygulanılabilirlikte problem var İşte görüyoruz ki Hı -hı. kullanılıyor Yani bunlar evet. açık yani Bu işte bir ay önce Türkiye'den Avrupa'ya giden bir üründen bahsediyoruz Parti üründen Serada yürütülüyor büyük bir ihtimalle Ama bakıyorsunuz Türkiye'deki pazarda bunun karşılığı nedir Ben bunu öğrenmek istiyorum bir vatandaş olarak Ama öğrenemiyorum onu anlatmaya çalışıyorum Sizin sorduğunuz soruya da buradan gelen Şüphe var mı o anlamda Hı -hı. İşte bu şüpheler neden ortaya çıkıyor Organikte de bu şüphe var Bakanlığa bunu da sordum Mesela o zaman organikle aynı soruyu organik içinde sorduğumda hani yani ne kadar denetim yapılıyor diye güzel rakamlar geldi. Yapılan gerçek rakamlar işte bu kadar e, firmayı denetledik ya da bu kadar tarım ürününü denetledik. O ürünlerden bu kadar şey çıktı diye. Şu an rakamları çok net hatırlamıyorum ama çok az bir e, şey çıkmış. Yani organik e, olup ol, olduğu belirtilip de organik olmadığı tespit edilen çok az bir ürün çıkmış ve iki tane sertifikasyon kuruluşunun. 2016 yıl, 2015 2016 yılı için bahsediyorum bu rakamları. İki sertifikasyon kuruluşunun sertifikerliği yani sertifikasyon verebilmek şeyi iptal, i̇ptal edilmiş. edilmiş. Onlar da iyi denetim yapmadıkları için büyük bir ihtimalle. Hı, yani Ama şimdi sertifikasyon kuruluşlarını da Tarım Bakanlığı denetliyor. Tabii denetliyor. Yani çünkü üründe bir sıkıntı çıkarsa onu da denetleyen yani sertifikasyon kuruluşunun bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle belki de çok rahat belki çok rahat sertifika veriyorlardı. Bunu evet, da bilemeyiz. Masa başında. Masa başında belki de ama sonuçta orada bir denetim olduğunu görüyoruz. Yani burada da bir denetim olduğunu görüyoruz ama buradaki denetim sonuçlarına ulaşamıyoruz. Onu demek istiyorum. Ama organikte bir şekilde o denetim sonuçlarına az çok biraz daha açık şeffaf bir şey var. O açıdan mesela salt organik tüketeceğim bir, diyen bir insan mecburen gidip organik logolu şeyi alması evet. gerekiyor. Evet. Evet, konu derin. Ee, hı hı. Şimdi küçük bir müzik arası verelim. Ardından tekrar beraber olacağız. 94.9 Açık Radyo'da, Tohum'da, NASA'da, Ekolojik Yaşam Programı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Organik Gerçeği kitabının yazarı Gürkan Akgüneş. Ee, Gürkan, Türkiye'de organik tarımın en büyük sıkıntısı nedir? Yani kitabı yazarken muhtemelen bu sorunun cevabını <gülüyor> elde etmişsiniz. Evet, ee, yani bana kalırsa e, Türkiye'nin birçok sıkıntısıyla e, koşut bir şey güven. Ee, ...insanlar güvenmiyorlar, üreticiye güvenmiyorlar, ee, birbirlerine güvenmiyorlar. Toplumda ciddi bir güven sıkıntısı var. Bu organikte de öyle. Yani bu ürünün organik olup olmadığını nasıl anlayacağım diyor. İşte sertifika diyorsunuz. Mesela o diyor ki ya sertifikayı da böyle verdiler. Hmm. Ya şöyle olduysa ya böyle. Yani o güven şeyi toplumda ciddi anlamda insanların birbirine olan güveninin sarsılması... ...ciddi anlamda çok büyük sorun. Ben hep o yüzden bu konular üzerine biraz düşündüğümde şeyi diyordum. Yani muhtaçız biz köylünün ahlaklı ve dürüst olmasına. Eğer bunu sağlayabilirsek yani ahlaklı, dürüst ve düzgün üreten bir köylümüzü üretir hale getirebilirsek bu en azından gıdadaki sağlık açısından sakıncalar çok fazla gündeme gelmez bizim açımızdan. Evet aslında bu güven problemi temelde bizim toplumumuzun her kısmında var. Biz onu bir türlü aşamıyoruz, atlatamıyoruz. Katılıyorum kesinlikle sizin. Evet son olarak kitabın içeriğinden birazcık bahsedelim. Okuyucular kitabı aldıkları zaman hangi sorularının cevabını bulacaklar? <gülüyor> yani şöyle aslında e, kitabın e, birkaç e, adını koyma konusunda birkaç böyle gelgitlerimiz oldu. E, mesela cadının elmasını koyalım demişti yayın evi. Neden cadının elması? Bunu Yavuz Dizler yapmıştı bu benzetmeyi. Daha önce bu yazı dizisi yaptığım zaman. E, yani insanlar artık e, kötü kalpli cadının... ...verdiği elmayı yiyorlar diye. Yani bu özellikle artık o kadar kimyasallarla bulaşmış yiyeceklerle karşı karşıyayız ki... ...cadının verdiği elmayı yiyorlar ve ben biraz da şunu... ...yani bu cadının verdiği elmayı nasıl tanırsınız, bu elmayı neden yemeyin, nasıl yemeyin onu anlatayım diyordum. Sonra bir içimizdekilere döndüm bir ara. Yani e, içimizdekiler derken işte hep kitapların içindekiler bölümü olur işte içindekiler içindekiler. Aslında biz, ben de biraz... ...marketten, raftan aldığımız ürünlerin içindekiler kısmını kafamda hep canlandırmıştım. Çünkü biraz organikle ilgili çalışmaya başlayınca bende böyle bir şey oldu. Önceden mesela hep şeye bakardım. Fiyata ve gramaja. Şimdi artık tamamen içindekiler kısmına bakıyorum ve işte eşim de çok dertli bu konuda mesela saatlerce falan market alışverişi sürüyor işte nerede üretilmiş işte ne hangi ürünlerden üretilmiş içinde katkı maddesi var mı ne var ne yok nasıl üretim yapılmış gibi öyle şeylere bakmaya başladım o yüzden de insanlara bunu anlatayım yani içimizdeki içindekiler kısmı aslında içimizdekiler oluyor katkı maddeleri işte hormonlar e, pestisit kalıntıları onun dışında işte e, nişasta bazlı şeker grubu işte glikoz fruktoz bunlar gibi konular hep bizi ciddi anlamda sağlığımıza endişe et, endişe ettirici konular olduğu için sıkıntı yaşıyoruz diye böyle bir süreç düşünmüştüm kitapta neler bulunacak ee, dediğim gibi e, GDO var sağlığa etkisi var GDO'nun onunla ilgili çalışmalar var son çalışmalar var dediğim gibi e, et ve süt e, T organik kriterleri var Besleyici mi organik daha mı besleyici bu sorunun yanıtı aranıyor bilim insanlarının ağzından tamamen bilim insanları anlatıyor zaten çok büyük oranda benim cümlelerim değil sadece uzman kişileri bulup onlara sorduğum için söylüyorum e, çiftçiler anlatıyor organik tarım yapan çiftçiler anlatıyor o çiftçiler yan komşularının nasıl ya da işte yan ya da o köyde bulunanların nasıl e, tarım ilaçlarına nasıl baktığını nasıl kullandıklarını anlatıyorlar eee Tekstil var, organik tekstil var, organik kozmetik var. İşte kozmetiğe mesela şu an bir, o da çok yaygın. Her yerde organik e, damgası vuruluyor ama aslında organik kozmetik çok zor. E, üretmek ve satmak. E, çünkü %95'inin organik olması gerekiyor ama bizde sadece bir tane kat içine koyulan maddenin organik olmasından dolayı organik diyebiliyorlar. Böyle bir sıkıntı var. E, bal var. Çok ciddi anlamda hı hı. bala değiniyoruz. İşte ee, bizim mesela birçok yerde satılan ballar arı görmemiş ballar, hı hı. arının hiç olmadığı uğramadığı ballar, ee, hormonların cinsiyeti değiştirmesi var, bunun gibi şeyler var. Yani kısacası tüketicinin organik gıdayla ilgili farkındalığını arttıracak çok önemli bir rehber. Evet. Tekrar kitabın hayırlı olsun. Çok Ürkan. teşekkür ederim. programın çok konuk olduğun için çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programında Organik Gerçeği kitabının yazarı gazeteci Gürkan Ak Güneşle beraberdir. Kitap çok değerli, çok kıymetli. Mutlaka edinin ve gıda farkındalığıyla ilgili ufkunuzun genişleyeceğinden eminim. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sevgiler selamlar. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam